İzlediğiniz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 Gafletten Kurtuluş Programı hazırlayan ve sunan Adnan Çelsoy Gafletten Kurtuluş الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما تضفي جمع تصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق سل على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii zunubina Muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlamın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 suresinin 151. ayetinde Size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, bilmediğiniz şeyleri de size öğreten içinizden bir peygamber gönderdik buyuruyor. Güzel'ler yüce Rabbimiz. İslam ile büyüyen büyük aylıklarımızın ifadesiyle bir ı buyuruyor ya Rabbimizin insanlığa son müjdesi Rabbimizin insanlara son lütfu, son daveti son çağrısını fiiliyatıyla dillendiren, lisan-ı haliyle yayan aşk alçı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Rabbimizin rahmet çağlayanının Aynasıya Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için en güzel örnek olan sevgilimiz, bir taneciğimiz, tatlı rehberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah'ın tasdikiyle yüce bir ahlak üzere yaşamış, yüce bir ahlak üzere yaşatmış ve dünya aranasında güzel ahlakı sergilemişti. Ahlakın özünü kişilik, kişiliğin özünü ise kendiliğinden devamlı ve kuşatıcı olan kısmı teşkil etmiştir. İzlenmesi gerekli yol olarak sünnetle de içerdiği devamlılık ve kuşatıcılık ile bir tanecik dostumuz, tatlı rehberimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşsiz ahlakını şüphe ve yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde insanlığın düşünme, ibret alma ve doğruyu bulma yeteneğinin İstifadesini sunmuştur Rabbimiz. Muhtemel her yönü ve her türlü tezahürü ile Hayatı bütünüyle kucaklayan istikamet, doğruluk ve adalet Özü sözle, sözü de davranışla ayrılmaz bir vücut halinde Birbirine nakşeden içtenlik ve samimiyet Düşünülen, söylenen ve yapılan her şeye güzellik ve insaniyilik damgasını vuran incelik, nezaket ve haya, her türlü iyiliğin özünü simgeleyen şefkat, merhamet ve muhabbet, her durum ve şartta insancalığı, insana yakışırlığı temsil eden hilm, cömertlik, sabır ve cesaret, kökü sağlam, dalları dalları ise gökte olup her daim Rabbin izniyle yemişini veren İman ağacının özünü teşkil eden takva, itidal ve hakkaniyet. Her türlü güzellik ve olgunluğun en güzel elbiseleri olan tevazu, sadelik ve vefa. Hep bir tanecik sevgilimizin yüce ahlakının ana çizgilerini oluşturmuştur. Yeme içme, giyim kuşam istirahat ve eğlenme gibi tabi ihtiyaçlarını karşılamasında, ailesi, akrabaları, dostları ve düşmanları ile ilişkilerinde, doğa, ibadet ve niyazında, tebliği ve sohbetlerinde, geçimini teminine yönelik faaliyetlerinde, tebessüm ve vakarında, afiyet ve hastalığında, zenginlik ve fakirliğinde, savaşta düşmanla olan mücadelesi ile, evinde çocuklarıyla olan muhabbetinde, vefat etmiş oğlu İbrahim'in bedenine damlayan gözyaşlarıyla şehit olmuş amcası, Hamza'nın delik deşik edilip hunharca parçalanmış bedenine bakan gözlerinde. Kısacası, hayatının her an ve her aşamasında, bütün bu yüce değerler olgunlaşma çabası altında kendilerini göstermiş ve onun şahsiyetinin ayrılmaz parçaları haline gelmiş. İnsan olgunu insan yapan tüm değerler her insanda bu değerler ayrı tecelli edebilir. Ama Allah Resulünde cem olmuştu. Allah Resulü Aleyhissat ve Sallam'da toplu haldeydi. Hepsi onun hayatında değer kazanmıştı. Hayat devamlı değişen ilişkiler bütünüdür. Bütün değişimleri ile bir süreci ifade eder. Ahlak ise istikrarı, gelişimi ve olgunlaşması ile bu sürece kimliğini kazandıran şahsiyetini verendir. Bu açıdan bir tanecik sevgilimiz Resulullah'ın detaylarıyla bilinen hayatına bakıldığında bu hayata örnek şahsiyetini verenin yüce değerlerin Dost doğru yolun, insanca, insanın yaratılış amacına uygun yaşamanın ilahi kelimelerle ifadesi olan Kur'an-ı Kerim'in olgunluğu rahatlıkla görülür. Kendisini anlatırken tatlı bir İslam alemimizin bir sözünü paylaşmıştım geçendi. Hazreti Hz. Muhammed'i alsanız, iki kapak arasına koysanız, Kur'an olur. Kur'an'ı alsanız, insanın sosyal hayatına, fiiliyata endirgemeye, fiiliyata geçirmeye çalışsanız, Hz. Peygamber olur diye. Evet, o genel, o kendisine vahy olan her ayeti, öncelikle bizzat, en samimi, en içtenlikle gelen fiiliyatla önce kendi tatbik etmiş, ondan sonra insanlığa dil ile olmasından ziyade fiili tebliğ olarak sunmuştu kendisine onu en iyi tanıyan kimselerden olarak bilinen sevgili annemiz Hazreti Ayşe'ye onun ahlakı nasıldı diye sorulduğunda onun ahlakı Kur'anda şeklinde cevap vermiş olması da bu açıdan çok önemli değil mi? O bir tanecik rehberimizin hadisi şeriflerini inkara düşme yanlışına giren bazı kardeşciklerimiz. Onun hadislerini bir kimya laboratuvarındaki deneylerin sonucunda çıkan net ifadelerdeki konumunu nasıl söylüyorlarsa ya da daha açıcak olursak bir kimya laboratuvarına bir madde getirildiğinde bu orijinal midir ya da şu kime aittir ya da şu kan kime aittir, şu doku kime aittir diye söylediğinizde nasıl ki onlar kendi laboratuvarlarında inceden inceye bir sistem yaptıklarında, inceden inceye bir araştırma yaptıklarında araştırmanın sonucunu size şu doku, şu kan filan canındır diye kesin bir delil sunabiliyorlarsa... Efendimiz'in hadislerini bizlere ulaştıran İmam-ı Buhari, İmam-ı Tirmizi, Müslim, Ebu Davud gibi güzel insanlar onun hadislerini de kendi laboratuvarlarında tatbik eylemişlerdi. İşte onun hayatının bize yer yansıması olan onun sözleri Kur'an'ın her ayetinin bir açıklaması aslında necim süresinde o peygamber kendi nefsinden konuşmaz. Her konuştuğu bir vahyin kontrolündedir. Buyrulan ayette bunu anlamıyor muyuz? Yaratan ve emredip en güzeline hidayet eden güzeller güzeli Mevlamız Yasin. Vel Kur'anil Hakim. İnne kelamın el mürsalin, ale sırat müstakim buyururken, hikmet dolu Kur'an hakkı için, ey sevgili peygamberim, sen şüphesiz gönderilenlerden, rasullerdensin, dost doğru yol üzerindesin, buyurmamış mıdır? Yine Rabbimiz kaleme ve yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimetiyle mecnun deli değilsin ve hiç şüphesiz ki senin için bitip tükenmeyen bir ecir vardır ve hiç şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzerinesin buyurulmuyor mu Ve inneke la'ala hulqin azim Benzer ayetlerde Efendiler Efendisi Efendimizin bir yandan üstün ahlakına, bir yandan da üstün ahlakın ilahi öğretiyle bağlantısına şehadeti, sonra da bu ilahi şehadete selim akıl ve kalpleriyle doğru bilgi, tecrübe ve haberler istinaden katılıp, bu hakikati tasdik eden nice insanların buna tanıklığı göstermektedir ki, o sevgililer sevgilisi, özü, sözü ve hareketiyle hayatının başından sonuna kadar, her anına damgasını vuran ahlakıyla, ilahi öğreti, Kur'an-ı Kerim rehberliğinde, insani olgunluk ve kemale ulaşarak alemlere rahmet olmuş, olgunluk ve kemali gaye edinenlere de, en güzel örnek olarak Allah'ın kulu ve elçisi olmanın gereğini yerine getirmiş. Yaratan Rabbin adıyla okumanın anlamını, şeklini ve beşeri düzlemdeki fonksiyonunu bütün insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla o bir taneciğimizin eşsiz ahlakını tetkik, insanı Kur'an rehberliğinde yaşanmış bir olgunluğun kemalin kıyısına götürmekte, insana hayatı hayat olarak bütün karmaşıklığı içinde bütünlüğü ile anlama, tatma ve yaşama imkanı vermektedir. Zaten o sevgililer sevgilisini alemlere rahmet ve insanla güzel örnek yapan da işte bu kuşatıcılık ile bütünlüğü değil mi? İnsancaya yaşamanın eşsiz rehberi Kur'an-ı Kerim'i özü, sözü ve davranışı, ailesi, topluluğu ve devletiyle hayata yansıtmış olması değil mi? İnsan yaşamının üzerinde gerçekleştiği yeryüzü nice başarılara şahitlik etmiş. İnsan elinde çiçeklenen nice güzelliklerin tanığı olmuştur. Ancak bütün bu güzellik ve başarıların tek bir insanın şahsiyetinde hakka ve hakikate şahitlik ettiği görülmemiştir. İşte bir tanecik sevgilimiz, peygamber efendimizi ve onun eşsiz ahlakını mümtaz kılan, hayatının muhtelif yönlerinde ortaya konulan çeşitli başarıların sahibi olan diğer insanlardan ayırıp da, onu tüm olgunluk ve kemalin numunesi, örneği haline getiren husus, bu kışatıcılığı ile bütün güzellikleri kendisine toplamış olmanın bütünlüğüdür. Bu durumda insana ait yaşamın her anı, ve her safası için onun asil hayatı ve güzel ahlakında olması gereken olgunluk ve kemale işaret eden bir örneklik vardır. Hayatının her alanında kendisine örnek arayan insanlar için aşk kalıbı, ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin bir tanecik rehberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam ile büyüyen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak ile büyüyen bir güzel insan, Alleme Seyyid Muhammed Süleyman Ennadvi, Muhammed-i adlı eserinde şöyle bir özetleme sunmuş, kalbi tefekküre, ruhu tefekküre açık olanlara. Eğer zengin ve varlıklı bir insansan, Aşk elçisi Resulullah'ın Hicaz'la Şam arasında eşya taşıdığı ve Bahreyn'in hazinelerine sahip olduğu zamanı hatırla. Eğer fakir ve yoksulsan, bir tanecik Resulullah'ın Ebu Talip mahallesinde mahsur kaldığı, vatanını ve bütün mülkünü terk ederek Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zamanı düşün. Eğer hükümdarsan, onun Arapların idaresini eline geçirdiği, her tarafa hakim olduğu, ileri gelenlerin, şan ve şeref sahiplerinin ona itaat ettiği zamanı hatırla. Eğer zayıf ve kimsesizsen Resulullah'ın Mekke'de yaşadıklarını hatırla. Onda senin için çok güzel tatlı örnekler vardır. <Gülüyor> Eğer Fatih ve muzaffer bir hükümdarsan, Bedir'de, Hüneyn ve Mekke'de düşmanlarına galip geldiği günlere bakarak, bir tanecik tatlı dostumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ibret al. Eğer mağlup olmuşsan, Uhud Harbi'nde, Resulullah'ın şehit ve ağır yaralı sahabı eshab-ı kiram arasındaki halini düşün. Eğer öğretmensen, mescidin sufasında eshabına nasıl öğretmenlik yaptığını hatırla. Eğer öğrenciysen, Cebrail'in huzurunda nasıl diz çöküp hidayet anladığını, hidayeti öğrendiğini düşün. Eğer nasihat eden bir vaiz, bir hatipsen, Mescid-i Nebevi'de bir kütük üzerinde vaaz eden Resulullah aleyhissalatu vesselama, kulak ver. Eğer hiçbir yardımcısı olmadığı halde hakkı ayakta tutmak, iyiliği haykırmak isteyen biriysen, Mekke'deki zayıf haline rağmen sevgililer sevgilisi efendimizin hakkı açıkça ilan ettiği zamanı hatırla. Eğer düşmanını yenersen, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethettiği günü hatırla. Hakem ya da hakimsen, İslam güneşi doğmadan önce, Kureyş reisleri birbirine girip savaşa başlamak üzereyken, bir tanecik tatlı Rehberimiz, sevgili peygamberimizin hacer Esved'i yerine koymak için verdiği hükme bir göz at, sonra gözünü çevir ve bir daha bak. Resulullah'ın Medine Mescidi'nin avlusunda sadece Müslüman değil, Yahudi Hristiyan ve çeşitli inanıştaki insanlar arasında adaletle hüküm verdiği zamanı düşün. Hülasa her ne olursan ol, her ne işle uğraşırsan uğraş, yaşadığın müddetçe, günün her saatinde, tatlı rehberimiz Resulullah'ın hayatında, senin için güzel bir hidayet, hayat karanlıklarını aydınlatan, güzel bir misal vardır. Eğer bunlara uyarsan, Böylece işlerin düzelir, sıkıntıların sona erer. Onun hayatı, bütün insanlık için hayatın her safhasında örnekti. Onun hayatı, aydınlanmak isteyenler için bir nur, hidayete ermek isteyenler için bir kandil, doğru yolu bulmak isteyenler için bir rehberdi. Yüreğinin derinliklerindeki sorulara Cevap arayanların cevabı Onun hayatındaydı Aşkı Sevgiyi Sevdayı arayanların Ruhlarının derinliklerindeki boşluğun Karşılığını arayanların cevabı Bütün vücudundaki hücreleri Dolduracak olan aşkın cevabı O aşk deryası Resulullah hayatıydı. Kapısı Resulullah'dır diyebiliyoruz Fettebi'uni <gülüyor> yuhbibkumullah buyuran Rabbimizin bu ayetlerine dayanarak Sevgililer, sevgilisi Efendimizin hadislerini ayrı bir durumda, ayrı bir konuma koyanlar bize sadece Kur'an diyenler Kur'an'ı gerçekten araştırsınlar Kur'an zaten Allah Resulüne tabi olmayı o aşkın kapısına kendilerini zaten yönlendirecektir Bir tanecik Efendimiz'i herhangi bir şekilde görebilmek, onunla herhangi bir şekilde hayatın bir anını paylaşabilmek ya da onunla ilgili güvenilir bir eseri okuyabilmek, bir şekilde ona ulaşabilmek, görüp duyabilmek ve görüp duyduklarını gereğince değerlendirebilme imkanına sahip bir insan olabilmek. Onu gereğince takdir edebilmek ve onun güzellik ve eşsizliğini yeterince bir zat görerek istifade edebilmek ve insanın taşıdığı sorumluluk endişesiyle bağlantılı olarak onu Allah'ın elçisi ve dolayısıyla kitap ve hikmetin öğreticisi, açıklayıcısı, olgunluk ve kemalin eğitimcisi olarak görebilmek ve değerlendirebilmekle, Hiçbir istisnaya yer vermek sizin hayatın bütününü onun evrensel örnekliğine açabilmekle mümkündür değerli dinleyiciler. Ahzab suresinin 21. ayeti. Başka ayet size sunmasam bile kafi gelecektir temiz akıl ve gönül sahiplerine. And olsun ki Allah'ın Resulünde Sizler için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çok ananlar için elbette pek güzel bir örnek vardır. Seni seviyorum Allah'ım diyenler için güzel örnekler vardır. <Gülüyor> Yakınları, dostları ve kendisini görenler tanıklık ederler ki onun hayatı hep aşkı sergilemek ile geçi vermişti. İnsanlar zaten o yüzden ondan görünce bir silkeleniyorlardı. Onu görünce bir şokuğa uğruyorlardı. Ondaki kalbi, ruhi, bedeni ve fiili güzellikler öyle bir tecelli ediyordu ki onu görenler o yüzden uzak duramıyorlardı. Onun yanına gelenler... O yüzden... Kalplerindeki bağı çözebiliyorlardı. O yüzden biz sürekli diyoruz ya... Aşk elcizi bir taneciğimizin... Sergilemiş olduğu aşkı... Zamanımızda biz de keşke... Sergileyebilmeye gayret edebilsek bazen... Her zaman söylediğim bir söz var ya... Irak yaşanmaz... Filistin yaşanmaz... Cecenistan yaşanmaz diye. Bunu... Ensar ile arasındaki kan davalarının Allah Resulü'nün teşrifiyle bir anda öz kardeşten öte kardeşliğe dönüşmesini delil ve kaynak olarak hepinize sunuyorum. <Gülüyor> vermeksizin, hiçbir aşırılığa düşmek sizin, hayatının her bir yönünde davranmış olması ve bu denge ve istikrarı hayatının hem yatay, hem dikey, hem yokuşlu, hem inişli boyutunda muhafaza etmiş olması elbette olgunluk ve kemalin zirvesi değil midir? Beşer olması peygamberliğine bir naqısa getirmemişti. Peygamberliği ona ailesini, dostlarını unutturmamıştı. Allah'a olan bazılığı ve deruni duyguları onu dünyadan ele tek çekmeye yöneltmemişti. Liderliği, komutanlığı, hakimliği onu hastaları ziyaretten, fakirlerle sohbetten men etmemişti. Mekke'deki hayatıyla Medine'deki hayatı arasında yaşananlar ve sahip olunan imkanlar çok farklı olmuş olsa da o bir taneciğimizin duruşu hep aynıydı. Onun duruş bakımından hiçbir farklılığı olmamıştı. Mekke'de neyse Medine'de de oydu. Zaferlerde neyse Zaferlerde neyse. Mağlubiyette de oydu. Adalet ve ihsan onun hayatının her demini kuşatmıştı. Gençliğinde toplumda el emin olarak tanınır ve bilinirdi. Ticaret hayatındaki dürüstlüğü takdir ediliyordu. İnsanlar arası anlaşmazlıklardaki hakemliği makbul görülüyordu. Doğruluk iyiliğe ''İyilik de cennete götürür, yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.'' diyordu. Doğruluğu imanın gereği, yalanı, emaneti ihaneti ve verilen sözlerde durmamayı nifak alameti sayıyordu. Doğruluk hassasiyeti o dereceydi ki, şaka bile olsa ondan taviz vermezdi. Şaka yaptığını görürdü Eshab-ı Kiram. ''Siz de şaka yapıyorsunuz ya Resulallah'' diye sorduklarında ''Evet ben de şaka yapıyorum ama şaka bile olsa doğru sözden başkasını söylemiyorum'' demişti. Onun bu özelliği düşmanları bile, onun bu özelliğini düşmanları bile inkar edememişti. Onu öldürmek için ellerinden geleni yaptıkları halde öz ailelerine teslim edemedikleri kıymetli eşyalarını ona emanet etmekten çekinmiyorlardı. Mekke'den Medine'ye hicretinde yatağına yatırıp geride bıraktığı Hazreti Ali'ye, kendisini öldürmek için suikast planları kuranların emin eşyalarını sahiplerine vermesini tembihlememiş miydi? Kendisini öldürmek için kapıya gelenlerin eşyaları kendisindeydi. Ama o giderken bile oradan o eşyaları kendilerine teslim ettiriyordu. En zor durumlar bile onu verdiği söze bağlılıktan vazgeçiremiyordu, geçiremezdi. Hiçbir menfaat ona bu konuda gerim attıramazdı. Mekke'den Medine'ye gelirken müşriklere yakalanan ve kendilerine karşı savaşmamak şartıyla serbest bırakılıp Bedir Savaşı öncesi bir tanecik sevgilimize kavuşan Hüzeyfetül Yeman ve bir arkadaşı Olayı Resulullah Efendimiz'e anlattığında sayıları da az olmasına rağmen adama olan ihtiyaçlarının şiddetine rağmen onlara savaşa katılamayacaklarını ile siz geriye dönün her halükarda sözünüze riayet edeceğiz. Bizim sadece Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var demişti. Hudeybiye'de Müşrikler ile yapılan anlaşmanın şartlarından biri, Mekke'den Müslüman olarak Medine'ye gidecek olan kimselerin talep edilmesi durumunda Mekkelilere geri verilmesiydi. Daha anlaşma henüz imzalanmış iken, Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel radıyallahu anh, eziyetlerden kaçmış, elleri zincirli bir halde, hapsedildiği babası tarafından hapsedildiği zindandan kaçarak Müslümanların bulunduğu yere gelmişti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i arınan o aşk eri bir fırsat bulmuş, gelmişti oraya. O esnada orada bulunup anlaşmayı yapmış olan babası Süheyl bin Amr, anlaşmanın derhal tatbikini talep ile kaçağın kendisine teslim edilmesini istediğinde, bütün Müslümanlara bu ahır gelmişti. Resulullah Efendimiz, inananların selamet ve kurtuluşuna olanca düşkünlüğüne rağmen, o tatlı gözlerinden akan gözyaşlarıyla beraber, Ey Ebu Cendel, sabret. Şimdi bir söz imzaladık. Biz sözümüzden dönemeyiz. İnşallah Allah sana yakın zamanda bir yol açacaktır. Ey Ebu Cendel sabret. Sabret demişti ve bağlılığından sözle olan bağlılığından taviz vermemişti. Ve Ebu Cendel'i de teslim etmişti. O bu anda bile anne babanın evladın olan düşkünlüğünden daha çok düşkün olmasına rağmen, ümmetine ve eshabına sözünde duruyordu, her şarta rağmen. Helal rızık kazanmak için çalışmanın bir görev olduğunu, en hayırlı kazancın da el emeği ve meşru ticaret vasıtasıyla sağlanan kazanç olduğunu söylüyor, satarken ve satın alırken kolaylık gösterene Allah'ın rahmetini müjdeliyor, doğru ve güvenilir tacirlerin peygamber ve şehitlerle beraber olacaklarını ilan ediyordu. Bazen pazarları gezer, satıcıların mallarını kontrol eder, bizi aldatan, bizden değildir diye uyarırdı. Kendisi de bilfiil fiil ticaretle uğraşmış, kanaati, dürüstlüğü ve vefası ile tanınmıştı. Bazen borçlanır, borçlarını vaktinde ve en güzel şekilde öderdi. Hakka riayete önem verirdi. Her hak sahibine hakkının mutlaka verilmesine ısrar ederdi. Hiçbir olayın hakkı Zayi etmesine müsaade etmezdi Bir Yahudi alacaklısı vardı Alacağı güne daha üç gün vardı Ama talep etmek için Resulullah'ın yanına gelmiş Efendimizin elbisesini çekerek yakasından tutmuş Siz Talip oğulları hep borcunuzu uzatırsınız gibi Kaba sözler söylediğinde Hazreti Ömer dayanamamış bir tanecik sevgilisine yapılan bu saygısızlığı karşılığını vermek istemişti de, Resulullah Efendimiz kendisine müdahale etmiş, olup biteni tebessümle karşılamış ve Hazreti Ömer'e, Ey Ömer, ben ve o, senden bunun dışında bir söz duymaya daha mutlu açtık. Bana borcumu güzelce ödemeyi, ona da alacağını güzellikle, ...güzelce istemeyi tavsiye etmeliydin. Borcu almasına daha üç gün vardı. Bugün mü gelmiş? Bugün verelim. Böyle diyordu. Fazlasıyla ödüyordu. İşte aşkı... ...bu şekilde hayatına sergiliyordu. Hayatına bu şekilde sergilediği için... ...bu olayı gerçekleştiren Yahudi... ...o anda... ...Müslüman oluyordu... O anda Müslüman olacaktı. Aşk Efendimizin yanına gelen eşkıyalar, hep onun iman ile ilim rahmet ve aşk medeniyeti ile sergilemiş olduğu bu aşkın karşısında o eşkıyalar birer evliya olmamışlar mıydı? anında hiç kabalık değildi. Savaş esnasındayken bile kimseyi incitmiyordu. Tenkit değildi. Teşvik peygamberiydi çünkü. Zahmet değildi. Rahmet peygamberiydi. Rahmetellil alemindi. Ümmeti de onun gibi olmalı değil mi? Biz bugün Teşvik ve rahmet peygamberinin ümmeti olarak bazen tenkide yakalanıyoruz da öz kardeşten öte olan kardeşlerimizi incitiyor muyuz bazen? Ne dersiniz? <Gülüyor> en hassas konu adalettir sevgili dinleyiciler. Ama o adaleti gerçekleştirirken bile sert kaba ve kırıcı değildi. Yapıcı, onarıcı ve ıslah ediciydi. Biz, siyer satırlarında okuduğumuz bu aşk kokan sayfeleri, aynada kendimize baktığımızda, işte efendim, peki ya ben diyebiliyor muyuz? <Gülüyor> Bu sözcükleri sizinle paylaşırken asla hiçbirinizin gönlünün incinmesi ya da mahzun olması değil de, mahzun olmanız için değil de belki bizi silkeler mi bu sözcükler diye paylaşıyorum sevgili dinleyiciler. Adalete bağlılık ile geçen güzel ömrünün sonunda, ölüm döşeğindeyken bile kalkıp halka itaben birisine bir borcun varsa, veya birini kırdıysam veya birini bilmeden incittiysem, birinin mal veya şerefine bir zarar vermişsem işte şahsım, işte ben. Gelsin benden karşılığını bu dünyada alsın, demiyor muydu? Ayağa kalkacak takati yokken bile. Bunları düşünmüyor muydu? Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, yaratana kulluk peygamberimizin ahlakının özünü teşkil eder ki hayatı bunun en güzel şahididir. Hayatın yatay ve dikey, inişli ve çıkışlı boyutundaki her türlü kemale ait istikrar ve sebatın temelinde de bu sağlam bağlılık yatmaz mı? Sabahlara kadar ibadet ederken niye bu kadar ibadet ettiği kendinize sorulduğunda şükreden bir kul olmayayım mı dediğini bir düşünebilir miyiz? Şükreden bir kul olabilmek, onun her türlü düşünce, söz ve eyleminin saikiydi. Allah'ın dinine davet ettiği taifliler, kendisini horlama, aşağılama, hatta taşlama ile mukabelede bulunmuş, o Rabbine münacat ile teselli bulduğunda, ona olan bağlılık ve sevgisiyle Ey Rabbim ben senden razıyım. yeter ki yeter ki başıma gelenler yeter ki başıma gelenler rahmetinden başka bir şeyle olmasın diyerek bu duygu yüklü sözleriyle bize ne ifade etmişti? Aşkaleci efendimizin hayatını Objektif olarak hayatımızın belli dönemlerinde bir incelesek, bir tetkik etsek asr-ı zamanımıza gelmez mi? Ebu Bekir'in sadakati, Ömer'in adaleti, Osman'ın hayası ve Ali'nin ilmi, o asr rahmet kokan atmosferi zamanımıza gelmez mi? Efendimiz bir peygamber, bir insan, bir komutan, bir hakim, bir dost, bir komşu, bir akraba, bir sevgili, bir yaren Bir insan olarak bütün sorumluluklarını yerine getirir, hayatı her şeyle paylaşırdı Kendisini arkadaşlarından ayırmaz, kendisini ayrıcalıklı görenin Allah katında değerini yitireceğini hep ifade ederdi Esabı ile birlikte oturur, fakirler ve kimsesizler ile yer içerdi. Onların konuşmalarına katılır, mecliste boş bulduğu yere oturur. Mecliste bulunan herkes ilgi ve sevgisinden hislenir. Her bile efendimizi çok sevmesine rağmen, efendimiz kendisinin karşısında ayağa kalkılmasını, kendisi için farklı adetlere geçmelerini istemezdi. Yapılması gereken bir iş olduğunda Hemen efendimize geçerdi Dertleriyle dertlenir Sevinçleriyle sevinir Gecesi gündüzüyle hayatını onlarla paylaşırdı Şehrin etrafına hendek kazıldığında da Onlarla beraber çalışıyordu Savaşlara girdiklerinde Onlarla beraber Hatta Hazreti ifadesiyle En önde o olurdu Hizmet nerede en önde oydu Bir keresinde Habbap bin Ereti bir tebliğ için başka bir göndermişti de Habbap gelinceye kadar onun günlük ev işlerini yapacak kimse olmadığından onun o ev işlerini bir zat Resulullah Efendimiz gitmiş, ilgilenmiş, kendisi yapmıştı. Eshabından dostlarından meviz vefat ettiğinde borçlarını takip ederdi. O hayatının her alanında Çocuklarla, çocuk gibi, büyüklerle büyük gibi, herkesle hayatın her anını paylaşırdı. Selam olsun, ilim, rahmet ve aş medineti, güzel İslam'ın tatlı rehberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adımlarını takip ederek, rahmet insanı olanlara. Selam olsun, objektif bir bakışla kainat kitabını tefekkür ederek, hayatından kendi hayatına, aşk açısı efendimizin hayatından kendi hayatına rahmet damlalarını alabilenlere. Selam olsun, selam olsun vahyin nurunu, kendi atmosferine taşıyarak karanlıklardan aydınlığa koşabilenlere. Selam olsun nefs mekkesinden, ...gönülmediğinesine... ...hicret edenlere...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 0216-611-0123 ve 24 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Haç ve Umru organizasyonlarıyla, kutsal toprakların, yurt içi ve yurt dışı turlarla, kültürel gezilerin ve tüm hava yollarının bilet hizmetlerinin güvenilir ismi Ahenk Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ahenk Turizm, Alıcılar Caddesi Renk Düğün Salonu karşısında. 0212-521-2080 www.ahengtur.com.tr Sevgili dinleyiciler, bu akşamki Gafletten Kurtuluş halde sohbet programımızın 1. bölümünü noktaladık, 2. bölümü biliyorsunuz, çarşamba akşamları sohbetimizden sonra Sizlerden canlı bağlantılar alıyorduk programımıza katılmak isteyen dinleyicilerimiz için Biz böyle sohbetimizin 2. bölümünde küçük noktalar paylaşırken sizlerle Sizlerde 0216 611-0123 ve 0216-611-0124 telefonlardan biz noktaları paylaşırken istediğiniz anda programımıza katılabilirsiniz. Saat 12'ye kadar. Umre hediyemiz evet umre hediyemiz devam ediyor. Geçen ay Berat Turizminden vermiştik. Bu ay ise Ahenk Turizm'den yine bir hafta umre hediyemiz yapıyoruz. Bu da sohbetin sonundan sonra arayacak. Yine geçen ay gibi 10 kardeşimiz yazdıracak ve çekiliş olacak. Evet sevgili dinleyiciler Efendiler Efendisi Efendimizin hayatını hani bazen diyorduk ya keşke anlatabilsek, keşke en güzel fiilimizle yaşatarak anlatabilsek bizi gören insanlar onu fark edebilseler. Nasıl ki siyah giyen adama, aa bu siyah giymiş nasıl beyaz giyen adama, aa bu beyaz giymiş diyorlarsa bizi gören de aslında işte bak bu Müslüman, tak bu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diyebilmeli aslında. Asıl saadette olduğu gibi. En güzeli en zirvesi bu aslında. Selam olsun böyle olanlara, selam olsun böyle olmak için adım atabilenlere, selam olsun iman ile ruhlarını aldıkları aşkı, ötelerden ötelere, satırlardan satırlara, kıtalardan kıtalara taşıyabilenlere, beşikten mezara, azı selam ile buluşması gerçekleşene kadar taşıyabilenlere. Ama tabi bazen fiili olarak gayretimizde, Bazen eksik kaldığımız anda Sizlerle sürekli paylaştığımız üzere Keşke küçük siyer kitapçıkları Alsak da karşımıza çıkan Her insana her inançtan Her insana sunabilsek Kitapçıkları Bu benim hep hayalimdi Her insana kapı kapı dolaşıp Sevgililer sevgilisi efendimin Aşk kokan satırlarının bulunduğu Siyerleri hediye etmek Ama hamdolsun Öyle güzel insanlar var Öyle güzel çaba ve gayret sahibi den insanlar var ki kendi geçimini sağlarken Geçiminin bir bölümünü de Acaba Ne kadar bir bölüm ayırsam Kendi aldığım kazançtan da filan ezaatlara Filanca insanlara Ya da tanımadığım insanlara yaradım dokunsa diye Kendi bütçelerinden belli bir kısım kesip Belli gayretler için biriktirmiş Ve siyer kitapları alarak Binlerce dağıtım yapmışlar Bugünkü sohbetim istedim ki bu gayreti yapan kardeşlerimizden bu e, insan ve medeniyet hareketi gibi e, dernek ve vakıfların yapmış olduğu güzel çalışmalardan bir tanesini Kul ve Resul isimli çalışmadan kaynak tutarak bu akşam sohbet yapayım istedim ki Onlara da bizim böyle bir katkımız olsun diye telefonumuz var Buyurun Efendim Efendim Alo Evet sevgili dinleyiciler Böyle bir gayret, böyle bir çalışma, böyle bir e, hizmet, gayret gördük. Biz de bu satırlardaki hizmeti e, dillendirelim istedik. Böyle bir yardımımız dokunsun istedik. Şu anda dünyanın her yerinden 7 milyar insan bu hizmetten istifade edebiliyor. Yeter ki biz gayret edelim. Muvaffakiyet Rabbimizdendir. Efendim, alo. Alo. Efendim. Efendim merhaba hayırlı Hı. akşamlar Hayırlı akşamlar efendim hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk İsmim Nermin Kartal'dan arıyorum Merhaba kardeşimiz hoş geldiniz Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur Üzerinize ve üzerimize olsun inşallah Buyurun ne eklemek Amin. istersiniz programımıza Programımızı hocam beğeniyle takip ediyorum Gece gündüz demeden bize yüce Rabbimizi, kıymetli peygamberimizi anlatıyorsunuz. Rabbim sizden bu hizmetinizi kabul etsin inşallah. Hı -hı. Sizden razı olsun ve sizi bizlere ulaştıran Özel efemede de çok teşekkürler ediyorum. Rabbim Özel efem çalışanlarından da razı olsun inşallah. Amin. En önemlisi bizim burada hizmet yapmamız, e, Rabbimizin bu lütfu bize ve imtihanıysa da İyi ki sizin gibi değerli kardeşlerimiz var ki dinleyen biz de burada hizmeti yapabiliyoruz. Biz buralara gelerek bir gayret sarf ediyor, bir fedakarlık yapıyoruz. Siz de bu saatlerde bizi dinleyerek bir fedakarlık yapıyorsunuz. Rabbim sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya ve ahirette istemiş olduğu tüm iyilik ve güzellikleri, mutluluk ve saadetleri önce ümmete sonra da sizlere ve bizlere lütfeylesin. Oku emrinin, oku iletisinin ile dirilen bu ümmetin dirilişini Rabbim tekrardan tutfesin Dua edelim efendim birbirimize. İnşallah Var mı hocam. efendim başka eklemek istediğiniz, iletmek istediğiniz Tabii bir hocam. şey? hocam. Buyurun. Programınız aracılığıyla Müslümanlara sesimi duyurarak mesaj vermek istedim. Buyurun. Beni son derece üzüyor. Yaşadığımız zamanı Müslümanlar olan izler. Son derece israfkar bir tutum içindeyiz. Çöp konteynerleri ekmeklerle dolu. Bazıları konteynerin kulbuna bağlıyor ekmek poşetlerini, bazıları içine, bazıları da yerlere savuruyor ekmek dağlarını. Rabbimiz yiyin, için fakat israf etmeyin diyor yüce kelamında. Rabbimin bu emri birçok Müslümanın umrunda bile değil. Eskiden yerde bir parça ekmek bulan Müslüman onu öpüp bir duvarın üzerine koyar, bu tavlarıyla ekmek nimetini Kur'an'la eş değer tuttuğunu anlatmak isterdi. Şimdilerde yerlerde ve çöp konteynerlerindeki ekmek dağlarına dönüp bakmıyorlar bile. İsraf savurganlık en tabii halimiz oldu. Bir de şu yönünü düşünelim. Kurtuluş Savaşı'nda bu vatanı savunan askerlerimiz kurtlu hububat ve küfte ekmeği bile bulamadıkları anlar olmuş. Bizler şimdi Müslümanlar olarak Hristiyanlara hatta kafirlere ekmeğe ve nimeti yaptığımız bu hakaretane tavırla parmak ısırtıyoruz, ağızlarını açık bırakıyoruz hocam. Ben yurt dışında da bulundum, hiç böyle bir tavrı Hristiyanlarda bile görmedim. Biz Müslümanlar yaptığımız bu kötü tavrımıza karşı Rabbimizin azabı yani Kur'an'da dediği gibi nimeti bir açar genişletir, bir kısar daraltırız vaadi gelmeden kendimize gelmediyiz. Yani ben bu nehyi anil kendime borç bildim. Değerli kardeşim biz de Allah bize diyelim ki misafir gelir diye fazla ekmek alıyorlar. Öyle fazla ekmek alıp da çöpe atılacağına makarna pirinç bulundursunlar. Böyle bir öneri de getiriyorum. Hatta birçok insanı gördüğüm zaman ekmek dolu poşetleri çöpe atanları gördüğümde uyarıyorum. Bir gün belki bu nimeti bulamayacağını söylüyorum. Sanki Türkçe konuşmuyorum, sanki uzaydan gelen birine söylüyorum. Anlamsız bir yüz ifadesiyle bakıyorlar, kılları bile de kıpırdamıyor hocam. Değerli... Bu yüzden ben çok üzülüyorum. Bu vesileyle programınız vesilesiyle bunu dile getirmek istedim hocam. bir Müslüman olarak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah, Allah razı olsun. Rabbim size hayırlı bir hayat versin. Hepimizin. Sizden razı olsun ve sizi de razı etsin inşallah Hepimizin efendim sizlerle saygılar diliyorum Allah razı olsun Şimdi tabi değerli kardeşimiz Değerli hanım kardeşimiz Değerli hanımefendi kardeşimiz Hassasiyetlerinde haklı değiller mi? Haklılar ama Şöyle bir şey yapsak İnsanları tenkit ve eleştiriden ziyade insanlara Fiiliyatımızla Kendi icraatlarımızla Yapılmaması gerekenleri ifade etsek daha tatlı ve daha uygun olmaz mı acaba bu nacizane benim efendimizin hayatında gördüğüm bir e, eğitim metodu. Bir insana yap demek ile kendimiz onun gözünün önünde yapmamız çok farklı konular olarak efendimizin hayatından hayatımıza geliyor. Tabii ki israf uygun değil, tabii ki israf yanlış ama insanları tenkit Pek uykun olmuyor. Belki ne kadar onları tatlı olarak amacımız onları daha iyiye, daha güzel ulaştırmak olsa da... Elbette eksik varsa bir yerde o eksik uyarılmayışındandır. Bizim uyarmayışımızdandır. Ama bu uyarışın en güzel şekli önce kendimizin en güzel şekilde yapmaya gayret edişimizdendir diye. Ne acizane düşünüyorum. Tekrardan Allah razı olsun diyorum. Diğer kardeşlerimiz için. Efendim, alo... Buyurunuz efendim. Alo. O. Efendim buyurun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur. Üzeriniz olsun. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. O. Hoş geldiniz. Ne eklemek Hoş istersiniz? Oldu. Ben foruma karışacaktım. Buyurun buyurun ben e, şu anda canlı yayındasınız. Buyurun sizi dinliyoruz efendim. E, forum. ...konusu peygamber efendimizin hayatı... ...ve ondan örneklerdi... ...herhalde... ...umre hediyesiyle alakalı... ...değerli dinleyicimiz bizi aradı... ...onun evet. için değerli yönetmenimizden ben... ...değerli konuğumuzda... ...değerli misafirimize ...programın sonunda aramasını rica etsem... ...bana kızmazlar herhalde... ...evet sevgili dinleyicilerimiz... ...bir yerde bir eksiklik varsa... ...bir yerde bir yanlış varsa yanlışı yanlış yapanların üzerine yıkmak sizce doğru olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında baktığımız zaman yani mesela mescid Nebevi'nin içinde bir e, çirkin bir pislik yapan bir bedevi geldiği zaman bile sahabiler müdahale etmeye kalktığında Efendimiz onlara durun müdahale etmeyiniz müdahale etmeyiniz onu tatlılıkla fiiliyatla gösteriniz buyuruyor ya israf insanları bilgilendirmek İnsanları eserlerle baş başa bırakmak, insanları karşılarındaki tabloyla baş başa bırakmak, dille uyarmaktan daha da tesirli olur diye Nadizane Efendimizin hayatında görüyoruz. Yani tebliği lisanda öz fiiliyatta geniş olarak yapabilmek değil mi sevgili e, yönetmenim? Efendiler efendisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğde böyle metot izliyordu. Kendisi e, her türlü imkana sahip olabilecekken kendini tebliğe adamıştı. Abduhu sözünü en güzel şekilde hayatında geçiriyordu. Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam öyle bir rahmeti sergiliyordu ki hayatında Allah onu zaten Kur'an'da en güzel şekilde ifade etmiyor muydu? O ailemler rahmet olarak gönderilmişti. Bir numune-i temsalli. Hece bir ahlak sahibiydi. Kendisine iman ve itaatin farz olduğu birisiydi. Kendisine sevgi beslemek insanın kendini alamadığı bir durumdu. Geceliğin diğer insanlardan ayrı olarak en yüce dost Rabbisiyle ibadetle emrolunmuştu. Allah o kadar sevmiş, o kadar değer vermişti ki melekleriyle beraber ona salat selam getirmiş ve müminlere de ona salat selam getirmelerini emretmişti alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir elçiydi ama insanların kapısına bir posta bırakıp geri dönen bir postacı gibi değildi insanların hayatlarında dürüstlüğü, hayatlarında mutluluğu bulmalarının yegane kapısıydı, tek bir çıkış vardı, tek bir çıkış vardı yangının olduğu binadan dünya binasından çıkış o da aşk sevgilinin binasıydı. Efendim, alo. Efendim buyurun. Alo. Buyurunuz efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Dediğimiz gibi. Çocuklarla iletişimi bile... Zamanımızdaki büyüklere, zamanımızdaki velilere birer örnek değil mi? Çocukları severdi, yolda görürken onlarla oynardı, onlara selam verirdi. Bineğini bindirirdi, aralarına karışırdı. Birisi bir işle uğraştığında ne kadar yoğun olursa olsun o işe bir nebze yardım edebilmek için adım atardı. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak. Kötülük günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmamak, onun çevresindekiler ile ilişkisinin genel karakteriydi. hesabını eğitmek, kötülüklerden temizleyerek iyiliklerle olgunlaştırmak için elinden geleni yapıyordu. Dünya ve ahiret saadetleri için gayret ediyordu. Onlara olan sevgi ve samimiyetine haylal gelmemesi için bana biriniz hakkında herhangi bir söz söylemeyin diyordu. Kimsenin kusurunu araştırmıyordu. O kusur araştırıcı değildi. Kusur örtücüydü. O arındırıcıydı. O temizleyiciydi. O hikmete hayat veren davetle dirilişe çağırıyordu. Alo, efendim. Efendim, buyurunuz. Alo. Alo, sesim geliyor mu acaba? Hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtuluş üzerinize olsun. Buyurun efendim. Ne paylaşmak Amin istersiniz? Amin günlerinizin. Ee, programınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, maddi ve manevi anlamda programınızın e, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi e, konumuz gerçekten çok... Im, bir müslüman olarak çok büyük e, anlam ifade eden bir programdı. Allah Peygamber Efendimizin ümmeti olmayı idrakine vardırsın diyorum. Amin. Bununla ilgili bana çok enteresan gelmişti. E, sohbet esnasında Hazreti Peygamber e, peygamber devrinde yaşanan olaylardan duygulanan bir genç keşke Hazreti Peygamber'in devesi olsaydım deyince e, Ali Suat şöyle atılmış. Ümmeti olman yetmiyor mu? <gülüyor> evet Ne kadar büyük bir Ne kadar Etkileyici, ne kadar öz bir söz değil mi? Onun ümmeti Olmak yetmiyor mu? Bastığı taş ya da Üzerine dayandığı bir kütük olmak Neden gereksin ki? Ya da bir melek olmak Onun ümmeti olup meleklerden de yücelere ulaşmak Ali ve ne ulaşmak Firdevs'te Onunla konmuş olabilmek Onunla yaşanan en tatlı anları yaşamak. Bir deve o tatlı anları yaşayamaz. Bir devede nefis yok ki nefisle mücadele edip melekler derecesini yükselsin değil mi? Başka bir e, eklemek istediğiniz mesajınız var mıydı efendim? Şimdi e, genelde Hazreti Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşamayı gerçekten arzu ediyoruz. Ama bu taktiği ilahi yani onun döneminde yaşa yaşama şansımız olmadı ama... Yani dünyaya gelip de onun ümmetinden olabilmek bence çok büyük bir mucizevi olay geliyor bana. Kendim... Olağanüstü bir şey. Bir insana verilebilecek, şu yüzünde verilebilecek en güzel nimet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Bir de bunu şu şekilde sorgulamamız gerekir. Hani Efendimizin zamanında olmayı düşünenler, yani Efendimizin zamanında o eshab-ı kiramın arasına katılmamamıza engel olan tek şey zaman mı? Yani Zamanımızın 2007 olmasından dolayı mı biz Efendimizin yanında değiliz? Böyle bir şey mi düşünülüyor? Kesinlikle mümkün değil. Eğer biz bütün mal varlığımızı imanımız için bırakıp Ebu'l-Lübabe'ler gibi ya da bir Ömer'ler gibi, bir Ali'ler gibi terk edebilir miyiz? O zaman da olsak terk edebilecek miydik? Ya da Hazreti Ali gibi Efendiler Efendisi'nin getirdiği ilahi davanın uğrunda o yatağa yatabilecek miydik? Hz. Ebu Bekir gibi her şeyi terk edip, her şeyi gözünün önüne alıp mağaralarda Efendimiz yanında kalabilecek miydik? Bunları düşünmek gerek. Yapardım, diğer diyebiliyorsak eğer, bu zamanda yapmalıyız. Bu zamanda sergileyebilmeliyiz. Eğer Hz. Ebu Bekir'in sadakatini bu zamanda gerçekleştirebiliyorsak, işte biz o zamanda yapılanı yapıyoruz. Belki Zahir'in Efendimiz yanımızda olmayacak ama manasıyla yanımızda olacak. Eğer Hazreti Ömer'in adaletini zamanımızda yaşayabiliyorsak, işte aradaki mesafeye bahane olmaz. Allah Resulü manasıyla yanımızda olur. Öyle değil mi? O yüzden e, sünnet seneye uymakla hayatımızın çok... E, Olağanüstü güzel geçeceğini düşünüyorum. allah Teala bunun idrakine ölmeden vardırsın inşallah. inşallah. Beni sabırla dinlediğiniz için size ve dinleyicilerinize özel etmeme çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve güzel programlarınızın devamını diliyorum. Allah razı olsun. Ben Ayazadan Cebrah'yım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Siz de hayırlı geceler. Rabbimin rahmet ve hidayetine emanet olunuz. Evet biraz önce paylaştığımız gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki bir deve, bir kütük olmak neden istenilsin ki? Onun ümmeti olmak, Rabbimin kulum hitabının muhatabı olmak. Evet sevgi farklı bir duygudur. Sevgi insan öyle bir şey ister ki, mesela insan bir oğlu askerdeyken bile ah işte onun yanındaki bir e, hırk olsam der annesi ya da işte şöyle olsam böyle olsam der. Sevgi farklı bir ölçü gerektirir. Tabii ki buna katılıyoruz. Ama en güzel şey onun ümmet olabilmek ve mahşer günü huzuruna geldiğin zaman Ya Resulullah 1400 sene sonra geldiğimiz senden Seni Rabbimin ayetleriyle tanıdım. Seni vahyin aydınlığıyla tanıdım ve vahiy ile sana iman ettim. Görmediğim halde seni, görmediğim halde nur saçan yüzünü, görmediğim halde aşka gel diyen tatlı diline Belki Ebu Bekir gibi her an yanında olamadım. Belki Ömer gibi her adımanın yanına bir adım atamadım. Belki Osman gibi kalbimin her sızısını seninle dindiremedim. Belki Hazreti Ali gibi her derdimin devası için kapını çalamadım ama seni görmesen de seni görmeden kalbimle görüp sevdim ya Resulallah ve iman ettim. İman sebat edip yaşayıp işte huzurundayım diyebilmek efendimizin zamanında yaşayıp bir Ebu Lehip olmaktan onun zamanında yaşayıp bir Ebu Cehil olmaktan kat kat iyidir. Hem mesafeler bahane olsa Yemen'deki Üveysel Karani aradan geçen bu kadar zamana rağmen bize bir aşk öğretmenliği yapmazdı değil mi? Evet sevgili dinleyiciler Programımızı kapatırken bu akşam burada bizlere Özel Efem'in www.uzelefem.net adresinden posta, mektup, SMS ve fakslarından ulaşabileceğiniz gibi yedi yıldır radyolarda yapmış olduğum bütün sohbetler vesaire diğer çalışmaları www. Adnan web sitemden online olarak kullanabilir, istifade edebilir, dinleyebilir, dinletebilir, kullanabilirsiniz. Buna beraber gerek radyomuzdan gerek Fatih Karagümrük'teki Turanlar Dijital Fotoğrafçılığa giderek de Güzel Efendim'de yapmış olduğumuz bütün sohbetlerimizin DVD'sini veya CD'sini ücretsiz dünyanın her yerinden Turanlar Dijital'den alabilirsiniz. Muhammed Turan Beyefendi bu konuda bize çok yardım gösteriyor sağ olsun. Dünyanın her yerinden her isteyene ücretsiz bir şekilde gerek gönderiyoruz. gerek kendisi gelip alabiliyor. Bununla beraber turizme Turizme'de değerli Mehmet Yalçın Tepe Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Umre hediyesi hakkında. Bu ayda her programın sonrasında yine geçen gibi arayıp on her kişi isimini yazdıracak. Ve ay sonunda yine bir çekiliş yapacağız. Bu ay çok farklı bir ayı geçireceğiz sizlerle beraber. 19 Mayıs'ta Allah nasip ederse görev olarak Umre'ye gideceğim ve iki programımızı Arabistan'dan, Mekke ve Medine'den sizlerle beraber yapacağız. Çok tatlı güzellikler yapacağız Rabbim lütfettiği müddetçe. Yeter ki dünyanın neresinde olursa olsun bir kardeşimize bile olsa, bir nebze, bir nebze olsun Rabbimize yakınlığına vesile olabiliyorsak işte en güzel ödülümüz budur. Rabbimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile dillendirdiği, ''Gel, ne olursan ol, gel, binlerce kez tövbeni bozmuş olsan da, ''Gel, yanlışlarını yeter ki terk et ve seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım de ve bütün her şeyden arın.'' diyen, o tatlı sözünü o tatlı sözünü bir insanı bile yaşatabiliyorsak en güzel nimet budur. Pazar günü görüşmek üzere efendim. Dualarımızdasınız. Dualarınızda da olabilmek bizim için en güzel şereftir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Gafletten Kurtuluş Programı hazırlayan ve sunan Adnan Çelsor Gafletten Kurtuluş <gülüyor> dön, dön, dön, dön, dön Az önce başladı Her yeni gün yeni seslerdir Dünyanın müziği birazdan başlayacak Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamıştır. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamıştır. Zengini zenginliğinden dolayı saygı gösteren kişinin dininin üçte ikisi gitmiştir. cross dünyanın Dünyanın Müziği, Müziğin Dünyası Hazırlayan Selman Tuğrul ve Batı'nın müzikleri. tabi dolanlansa selvet muhabbet zili menan menan menan aniye ya ya Sağrı bir jiddi, ve nasıl etmup bir Asbil عليه